Cenaze namazı kılıyoruz değil mi? Cenaze namazının kavmeti var mı? Ya ezanı? Cenaze namazının ezanı ve kavmeti nerededir? Niçin cenaze namazı kılıyoruz da onun kavmeti ve ezanı okunmaz? Onu soruyor. Değil mi? Cenaze namazı kılıyoruz, kavmeti ve ezanı yok. Ne vakit okunuyor bunun ezanı acaba? Doğduğu vakitte yavruyu, babası biliyorsa babası. Babası bilmiyorsa dedesi. Dedesi bilmiyorsa, hangi camide, hangi imamın arkasından namaz kılıyorsa... Hangi imamı seviyorsa, hangi hatibi, hangi vaizi, hangi din adamını onu çağırarak, benim evladıma bir isim koy.'' O muhti zatın çocuğu alıyor, onun sağ kulağına ezan okuyor. Sol kulağına Kamet veriyor. İşte bu ezanla Kamet cenaze namazının kâhmeti ezanıdır. İyi dinle, nasıl ki ezan okundu, kâhmeti hemen namaza duruyoruz, dünya hayatının kısa olduğunu bildiriyoruz. Namazıyla kanadınmadan fark var. İşte hayat bundan ibaret. Yani ana rahminden çıktık pazara, bir kefini aldık döndük pazara.